1337 numaralı konu, Hazreti Peygamberin ve Hazreti Ömerin bu hususta söyledikleri, bir kişi, ey Allah'ın Resulü, benden cehaletin hüccetini silen nedir, diye sordu, Peygamber, ilimdir, dedi, peki, benden ilmin hüccetini silen nedir, diye sordu, Hazreti Peygamber, ameldir, buyurdu.